Ağažu bilaahim ne Şeytan Raja, İsmi Allahı Rəhaman Rəhîm. Alhamdülillah, Rabbı Alamîn, Və sallatu sallamu ʿala Rasûlîna Muhammed, Amma İnşallah, Geçen hafta birincisini yapmış olduğumuz Mustaĥlû Hadis dersinin ikinci kısmına, ikinci dersine geçtik henüz daha Beykuniyenin nazmına başlamadık. E, Mustalahül hadis ilminin öncesinde mukaddimetül ilim babından bu ilmi ilgilendiren önemli bir takım meseleleri zikredeceğimizi söyledik. Ona devam ediyoruz. Hatırlarsanız eğer geçen dersimizde dedi ki hadis ilmi diye bildiğimiz ilim iki kısma ayrılır. Birinci kısım İlmul hadisi rivayeten Rivayet yönünden hadis ilmi ikinci kısım ise İlmul hadisi dirayeten Dirayet yönünden Hadis ilmi Dedik rivayet yönünden hadis ilminden Kasıt şudur Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan Bize nakledilen hadisleri Bunların lafızlarını Bunların lafızlarının zaptını Bunların içindeki ahkamı vesaire bize ileten ilimdir dedik. Ve bunun sürecini anlattık. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminden başlamak üzere ta altın çağına kadar bu hadis sürecinin rivayet sürecinin nasıl geliştiğine dair öz bir bilgi verdik. Şimdi bugün inşallah Allah nasip ederse asıl meseleye geldik. İlmul Hadisi dirayetin, Dirayet yönünden ilmi hadise geldik. Burada kast nedir? Dirayet yönünden ilmi hadis dediğimiz zaman kastımız şudur: usulül hadis, yani mustalahul hadis gibi. Nasıl ki fıkhın bir usulü vardır, buna usulül fıkı diyoruz. Usulül fıkı nedir? Usul fıkı genel kaidelerdir. Genel kaidelerdir. O kaideler ile insanlar naslardan istimbat yapar? Öyle değil mi? genel kaidelerdir. Mesela demiştik, usul-fıkıh nedir? Usul-fıkıh der ki, اَلْ اَمْرُ يَقْتَد۪ي الْوُجُوبِ ''Emir, vacip vücupluğu gerektirir.'' der. Fakih gelir, usülcünün koymuş olduğu bu temeli alır. Nas'a gider, bakar hangi Nas'ta emir sigası varsa ne yapar? O emir sigasından vaciplik e, hükmünü çıkarır, öyle mi? İşte Musta'lahul Hadis de hadis ilmi için aynen böyledir. Ahkam yönünden değil, kabul veret yönünden, kabul veret yönünden. Musta'lahul Hadis ilmi şudur, kaideler bütünüdür. Musta'lahul Hadis ilmi kaideler bütünüdür. Bazı kaideler koyar. Bu kaidelerdeki gaye nedir? Kabul edilecek hadislerle kabul edilmeyecek hadisleri birbirinden ayırabilmektir. Yani hem senet için hem de metin için bir takım kaideler koyar. Muhaddis bu kaideleri, bu hadislerin üzerine uygular. Hadisler eğer bu kaidelere uyuyorsa bu kaideleri kabul bu hadisleri kabul eder. Eğer hadisler bu kaidelere uymuyorsa o zaman bu hadisler kabul edilmez. Öyleyse nedir? Mustalahul Hadis hadis ilmi için usul ve kaidelerdir. Mustalahul Hadis hadis ilmi için usul ve kaidelerdir. Tabii bu girişi yaptıktan sonra alimler mustalahul hadis ilminin şu şekilde tanımlamışlardır. Demişlerdir ki ilmun biqawa'ide yu'rafu biha ahwalus senedi vel metni min haythu'l kabuli ver reddi. İlmün bil ilimdir ilmun bi kavaide kâideleri bilmektir yu'rafu biha o kâideler ile bilinir yu'rafu biha ahvalu senedi vel metni senedin ve metnin halleri bilinir min hayyithul qabuli vel raddi kabul ve ret yönünden ilmun elimdir bi kavaide kaidelerle yu'rafu biha o kâideler ile bilinir Ehvalü senedi vel metni Senedin ve metnin halleli bilinir Min haythul kabuli Vel raddi Rad ve kabul yönünden Veyahut Bazı alimler ise Şöyle demişlerdir El kavaidul mu'arrifetu Halen ravi vel merwi Ravinin ve merwinin Yani ravi sened Mervi ise metin Rivayet edilen Mervinin halini bildiren kadelerdir ranin ve Mervin el kava ay murif tu hala Ravi vemer ravinin ve merwinnin yani Ravi rivaat eden elmervi rivaat halini bildiren kadelerdir Şimdi şeye dönelim, tarifimize dönelim inşallah. İlmun bir kavayda. Şimdi biz ilmun dediğimiz zaman, ilmun dediğimiz zaman beraberinde neyi çıkarmış olduk içinden cahaleti çıkarmış olduk. Yani çünkü. Şimdi, bizim ortaya koymuş olduğumuz bu tanımın ne olması lazım? Cami' ve mani olması lazım. Efradını cami' eğiyarına ise mani olması lazım. Yani, bu tanımın altına girecek olanları kapsayan, bu tanımın altına girmeyecek olanları ise men edecek, lafızlara seçildiği bir tanım olması lazım. ''İlmun'' dediğimiz zaman, biz buraya neyi dahil ettik, neyi çıkardık bu tanıma? Bir defa en başta çıkardığımızı söyleyelim, cehaleti çıkardık. Demek ki, bu ilimle ilgili cehalet, tamamen tanımımızın dışına çıkardık. Peki ilimden kastımız nedir? Daha önce de hatırlarsanız demiştik, ilmin tarifinde çok ciddi bir ihtilaf var. İlmin tarifinde çok ciddi bir ihtilaf var. Mesela kimisi ilmi tanımlarken ne demiş? Kimisi ilmi tanımlarken demiş ki, el ilmu ilim nedir? Bilginin vakıaya mutabık olmasıdır demiş. İlim bilginin Vakaaya mutabık olmasıdır. Yani sendeki bilgiyle o işin doğru hali birbirine uygun olması lazım demiş. Kimisi ilim yakındır demiş, kesin bilgidir demiş. İlim nedir? İlim demek kesin bilgidir demiş. Kimisi demiş ki ilim bilginin bizzat kendisidir. Kimisi demiş ki ilim idraktır. İdrak etmektir. Yani bir meseleyi idrak edebilmektir. Kimisi demiş ki ilim insanın kendindeki bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. Yani bende bir diyelim bir şey var, bir bilgi var ihtiyaç duyduğumda onu kullanabilme melekesine e, ilim demişler. Mesela kimisi ilim, bilinmesi gereken şeyi kişinin bilmesidir demiş. Kimisi ilim, insana bilinmesi gereken şeyi tam bir şekilde keşfettiren melekedir demiş. Yani e, bir konu var o konuyu size tam önünüze aydınlatacak, tam açacak, her haliyle size bildirecek şeye ilimdir e demiş. Kimi alimler de demişler ki, ilim gerçekten tarif edilemeyecek kadar zordur. Mesela bunlardan biri de kimdir? Bunlardan biri de gazalidir, öyle değil mi? Çünkü ilimle alakalı o kadar çok tarif yapılmış ki ve her tarifi gelen başka biri eleştirmiş. Aslında bunlar hepsi ilmin, ta yani bu zikredilenler ve daha fazlası, benim burada zikretmediklerim hepsi ilmin aslında bir yönden tanımıdır. Yani her bir alim ilmi başka bir noktayı esas alaraktan tanımlamaya çalışmış. Yani kimisi ilmi ilmin mahiyetini anlatmaya çalışmış. Kimi ilmin faydasını düşünerek ilmi tanımlamaya çalışmış. Kimi ilmi zıddından ayırabilmek için bir tanım yapmış vesaire. Ama sonuçta bunların hepsi ya ilmin mahiyetine, ya faydasına, ya onu diğer zıddı olan cehaletten ayırmaya yönelik e, tanımlardır. Hepsi e de kısmen nedir? Hepsi de kısmen doğrudur. Belki biraz da her biri kendi içinde tafsilatlandırılabilir. Ama kısaca söylemek gerekirse, biz ilim dediğimiz zaman cehaleti biz bu şeyin içinden çıkardık, bu tanımın içerisinden çıkardık. ''Bikavâide'' dediğimiz zaman, ilmun biqawa'ide ve auta kimisi ilmun bi usulun ve qawa'ide. demiş. Yani usul ve kaideleri bilmektir. Şimdi biz burada usul ve kaideler dediğimiz zaman usul neydi? Usul usul ma yenbi alayhi gayruydu. Öyle değil mi? Başkasının üzerine bina edildiği şeydi. Yani kaide de aynen böyledir. Kaide de zaten asıl kelimesinin manalarından bir tanesi de kaidedir. Yani bir şey koyarsınız ortaya, bir külli bir hüküm koyarsınız, onun altına birçok şey girer. Onun altına birçok hüküm, cüz'i olan hüküm onun altında toplanır. Kaide budur. Yani kaidede de nedir? Asıldır. O zaman biz böyle dediğimiz zaman, buradan bu ilmin ne olduğunu anladık. Bu ilmin usulî bir ilim olduğunu anladık. Bu ilmin, yani öğreneceğimiz bu ilmin, furu'a tealluq eden bir ilim değil de, usul ilim yani ana kaideler koyan, külli kaideler koyan bir ilim olduğunu anlamış olduk. Peki ne işe yarıyor bu kaideler? Yani bu kaideleri bilmek, bu usulleri bilmek ne işe yarıyor? Ahvalus senedi ve metni. Senedin ve metnin hallerini bilmeyi bilmeye yarıyor. Yani demek ki hadis mesela bir hadis dediğimiz zaman hadis kaç kısımdan oluşur? Hadis iki kısımdan oluşur. Öyle değil mi? Bir senet kısmı vardır. Yani o hadisi bize rivayet eden ravilerin silsilesi olan kısım vardır. Bir de metin kısmı vardır. O ravilerin ulaştığı son nokta vardır. Yani Vesselam'ın söylemiş olduğu o son söz. Bizi ulaştırmış oldukları nokta vardır. İşte bu ilim bazı kaideler koymuş. Bu kaideler ile biz ya senedin veyahut metnin hallerini biliyoruz. Tamam. Peki ne yönden hallerini biliyoruz? Yani e, bunların halini keyfini, hatini mi biliyoruz? Biz bunların maddi durumunu mu biliyoruz? Biz bunların işte efendim e, siyasi görüşlerini mi biliyoruz? Yani senedin ve yani ne yönden biz bu bildiğimiz bilgi bizi e, bize faydası nedir? Bu bilginin min hayful alabili ve reddi. Red ve kabul yönünden. Yani hangi senedin makbul bir senet olduğunu buna bağlı olarak da hangi metnin makbul bir metin olduğunu, hangi metnin makbul bir reddedilecek bir metin olduğunu ve hangi senedin reddedilecek bir senet olduğunu bize bildiren kaidelerdir. Tamam? Yani mesela örneğin ne demiş? Bu bir örnek verelim anlaşılsın diye hem metinle ilgili hem de senetle ilgili. Mesela bu ilim bir kaide koymuş. Demiş ki bir hadisin kabul edilebilmesi için o hadisi rivayet eden ravinin adalet sıfatına sahip olması lazım. Bakın bu nedir? Bu bir kaidedir. Öyle mi? Şimdi biz bu kaideyi alıyoruz. Hemen hadisin senedine gidiyoruz. Bakıyoruz orada x oğlu y diye biri var. x oğlu y'ye bu kaideyi uyguluyoruz. Bakıyoruz ki x oğlu y nedir? x oğlu Y içki içen veya kumar oynayan veyahut da işte herhangi bir ata bulaşmış olan bir insandır. Haa biz diyoruz ki bu adamın adalet vasıfı yoktur. Adalet vasıfı yoksa bu adamın rivayet etmiş olduğu hadiste ne ödülmez Kabul edilmez. Bak bunu reddedilenler sınıfına koyduk. Veya mesela bu ilim diyor ki bu hadisin metni olmayacak? Bu hadisin metninde şuzuz olmayacak. Şuzuz olmayacak. Yani ravi'nin rivayet etmiş olduğu rivayet kendinden daha güvenilir olan bir ravi'ye muhalif olmayacak. Kendinden daha güvenilir olan bir ravi'ye muhalif olmayacak. Aynı hadisi diyelim iki ravi rivayet etti. Biri çok sika, İmam Malik gibi, İmam Zühri gibi yani şöhreti çok nam yapmış muhaddislerden. Biri ise sıradan yani çok e, güvenilir ama çok ciddi şöhret yapmamış olan biri. İkisinin rivayet etmiş olduğu lafızların arasında fark var ve bu şöhreti çok yayılmamış olan Ravin'in rivayeti, e, bu şöhreti çok yayılmış ve İslam tarafından kabul edilmiş alime mukhalif. Öyle mi? Bak biz ne yaptık? Bu kaideyi uyguladık ve bunun rivayetini şazdır diye reddedilenler sınıfına koyduk. Bu diğer imamınkini de kabul edilenler sınıfına koyduk. Mahfuzdur diye kabul edilenler sınıfına koyduk. Demek ki kastettiğimiz budur. Yani bu kaideleri senede ve metne uyguluyoruz. Onların ehvalini bilmek için hangi yönden hallerini kabul edilecek mi, kabul edilmeyecek mi? Kabul edilenleri bu defa kime gönderiyoruz? Kabul edilenleri bu defa rivayeten hadis ilmiyle iştigal edenlere gönderiyoruz. Öyle mi? Bir mesela mustalahul hadisçiler koymuş oldukları kaidelerle hadisleri kabul veret yönünden ikiye ayırdıktan sonra kim alıyor hadisleri bu defa? Makbul olan hadisleri muhadisler alıyor. Bu defa ondan işte onun lafızlarını düzeltme, onun işte lafızlarını tam doğru şekilde zapt etme, işte onu İçinden çıkacak ahkamı bize zikretme. O hadisten bir Müslümanın Müslüman olarak hangi yönlerden faydalanabileceğini bize zikretme ameliyesi, ondan sonra gerçekleşir. Şimdi bu ilim işte biz bu ilme ne diyoruz? Mustalahül hadis veya da ilmül hadisi dirayeten diyoruz. İlmül hadisi dirayeten diyoruz. Şimdi bu ilimle ilgili bazı temel, bu ilimin tarihi ile alakalı, bu ilmin nasıl geliştiği ile alakalı, inşallah bazı bilgiler de vermiş olalım sizlere. Şimdi bu ilmin aynı rivayet ilimlerinde olduğu gibi zaten iki ilim birbirine paraleldir, yani birbirinden kopması mümkün olmayan iki ilimdir. Ondan dolayı şimdi buradaki devreleri dinleyin geçen dersimizde anlattığımız rivayet ilimlerinin devrelerini karşılaştırın. Göreceksiniz ki ciddi manada aralarında bir bağ vardır. Yani iki ilmin gelişmesinde ciddi manada bir bağ vardır. Birinci e, dereceden bu ilmin geçirmiş olduğu devre Resulullah Aleyhisselatü ve sahabenin dönemidir. Resulullah Aleyhisselatü ve onun sahabesinin dönemidir. Bu ilmin Temel kaidelerini yani hadisleri kabul, veret yönünden hallerini beyan eden kaideleri ve usulleri kitap ve sünnet daha Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayattayken aslında koymuştu ve sahabe de her ne kadar bu ilim müstakilleşip kaideleri ve kuralları tedvin edilmese de kendi zihinlerinde kendi beyinlerinde bu kaideler mevcuttu. Bu kaideleri kitaptan ve sünnetten ve resullular öğrenmişlerdi. Mesela Allah Teala onlara demişti ki: "Ya eyühellezine amenu in ca'akum fasikun binaba ftebeyyenu." Ey iman edenler, fasık size bir haber getirdiği zaman onu açıklığa kavuşturun. Yani o onun getirmiş olduğu haberi açıklayın. Şimdi bu ayet sahabeye neyi öğretmişti? Bu ayet sahabeye bir haberi getiren insanın haberinin makbul olabilmesi için adalet sıfatına sahip olması, fasık olmaması gerekir. 2. Fasık olanların rivayeti kabul edilmez. Onların rivayeti araştırmaya ve tesebbüte tabi kılındıktan sonra kabul edilir. E bu şimdi mustalahul hadis ilminde bir kaide midir? Yani ravinin adil olması onun rivayetinin kabul olabilmesi için bir şart mıdır? Evet. Bak bunu kim koydu? Bunu koyan sahabedir. Bu e bunu koyan Estağfurullah. Kur'an-ı Kerimdir. Sahabeye bunu öğrenmiştir. Mesela Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifinde onlara şunu söyledi. Dedi ki: "Men darallahu imri'en sami'a maqalati fa addaha kama Allah o kişinin yüzünü aydınlatsın ki benden bir makale işitir, bir söz işitir. Onu işittiği gibi aktarır. Onu işittiği gibi aktarır. Öyle mi? Mesela biz müstalahu'l-hadis ilminde ne diyoruz? Ravinin rivayetinin makbul sınıfına girebilmesi için ravinin zabıt sıfatına sahip olması lazım. Öyle mi? Zabıt yani ezberlediğini ezberlediğini doğru ezberleyebilmesi, duyduğunu rivayeti doğru ezberleyebilmesi ve bunu eda ederken de doğru eda etmesi gerekir. Bakın bunu aslında kim koymuştur? Bunu Resulullah Aleyhissalatu öğretmiştir. Öyle değil mi? Yani fa'addaha kemis kema Yani benden işittiğini işittiği gibi başkalarına eda edecek, başkalarına ulaştıracak. Bu da nedir? Bu da zabıt <coughs> kaidesinin bizzat kendisidir. Yine mesela Resulullah Aleyhissalatu onlara neyi öğretmişti? Men kezeb alayya mutamiden felyatabawa maqadahu minen nar. Yani benim üzerime yalan söyleyen ateşteki yerini hazırlasın demişti aleyhissalatu vesselam. Bunlar hepsi veda benzer. Yani zikredilebilecek olan şeyler kitap ve sünnetin mustalahül hadisle ilgili e, ana kaideleri e, sahabenin nefislerine yerleştirmesiydi. Tabi sahabe kendi döneminde sahabenin döneminde bu ilim müstakilleşmiş bir ilim değildi. Yani kitabı kitaba dönüşmüş veya da birilerinin gel otur sana işte e, mustalahül hadis e, dersi vereyim e, demiş olduğu bir ilim değildi. Evet ama sahabenin uygulamalarına baktığımız zaman sahabenin uygulamalarına baktığımız zaman bu kaideleri uyguladıklarını görüyoruz. Mesela örneğin misal olarak söyleyecek olursak Ebu Bekir radıyallahu anha bir nene gelip ey Ebu Bekir diyor ben mirastan hakkımı istiyorum. O da diyor ki ben ne kitapta ne de vesselam'ın vermiş olduğu hükümde ben sana bir pay verildiğini bilmiyorum diyor ve sahabeye soruyor. Orada Muhammed İbn-i şey estağfurullah, orada Mughira i̇bn Şube, ey Ebu Bekir diyor. Allah Resulü böyle bir vakada altıda bir verdi diyor. O da diyor seninle beraber buna şahitlik edecek başka biri var mıdır? Yani senin bu rivayetin... Hani böyle bir şey söylüyorsun. Bunu başka bilen var mıdır? Muhammed ibni Mesleme ayakta kalkıyor. Evet diyor. Ben de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in altıda bir verdiğini gördüm. Ben de Resulullah aleyhi ve sellem'in altıda bir verdiğini gördüm ee, diyor. Hakeza zaman mesela e, Ömer an? Ebu Musa el aşari onun kapısına gelip kapısını çalıyor. Onun kapısını çaldıktan sonra üç kere gidiyor. Sonra Ömer onu çağırıyor. Niye diyor beklemedin gittin? O da diyor ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i işittim. Dedi ki siz bir yere gittiğinizde izin alın. Yani üç defa kapıyı çalın. Size izin verilmezse de gidin." diyor. Peki senin bu konuda şahidin var mıdır?" diyor. Başka o da evet diyor. Muhammed bin Mesleme geliyor ve diyor ki ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in böyle dediğini işittim. Mesela Ali Radıyallahu An hadis aldığı zaman insanlardan ne yapıyor? Hadis aldığı zaman insanlardan yeminle hadis alıyor. Yani yemin ettiriyor ve yemin ettikleri zaman o hadislerini ne yapıyor? Hadislerini kabul ediyor. Şimdi bunlar hepsi neyi gösterir? Bunlar hepsi o tesebbüt yani o rivayetlerde tesebbüt etme hani haberleri kabul veret yönünden iki kısma ayırmanın sahabenin nefislerinde yerleşmiş olduğunu ne yapar? Sahabenin nefislerinde yerleşmiş olduğunu gösterir. Yine mesela daha sonra yani bu tabi kısmi uygulamalardır. Yani bazı sahabenin hepsinin değil hepsinin değil bu çok kısmi bir uygulamadır. Yani her sahabe bunu böyle yapmamıştır. Ama bazı sahabeler tesebbüt olması açısından rivayetlere bu şekilde muamele etmişlerdir. Lakin Osman radıyallahu anh'ın dönemine gelince biliyorsunuz sahaben döneminde fitne başladı. Ve bu fitneler önce Hz. Osman'ın halifeliğini eleştirmekle başlayan daha sonra Hz. Osman'ın şehadetine kadar varan bir süreç ele bitti. Tabi fitne başlamış oldu. Ve Hz. Osman'ın şehadetindeki en önemli etkenlerden bir tanesi uyduruk mektuplardı. Öyle değil mi? Yani fitne ehli Hazreti Ayşe'nin dilinden ve bazı sahabelerin dilinden mektuplar yazmışlardı ve bu mektupları da sağa sola göndermişlerdi insanlara. Yani Hazreti Osman'ı şikayet eden, Hazreti Osman'ın işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetine hıyanet ettiğini yazan bazı mektuplar. Bu şekilde insanlar ayaklandırılmıştı ve o kalabalıktan istifade ederek birileri de Hazreti Osman'ı işte katletmişlerdi ki inşallah o da Allah'ın huzuruna şehit olarak yükseldi. Çünkü daha dünyadayken cennet ile müjdelenenlerdendi e zaten. Şimdi bu dönem vakıya olunca yani fitneler başlayınca e bu insanların ne adaletine güvenilir, bu insanların ne din yönünden bunlar emanet sıfatı vardır bunlarda hiçbiri mevcut değildir. Ve böyle bir yalan da işin ucunda var. Yani uydurma mektup söz konusudur. Bundan dolayı Muhammed İbn Sirin yani selefin büyük imamlarından olan Muhammed İbn Sirin ne diyor? Kan ula yeseluna isnadi. Felma waqa'atil fitan qalu semu lena rijalakum. Ne e, İmam Müslim mukaddimesinde yani sahihinin mukaddimesinde rivayet ediyor. Diyor ki insanlar isnattan sormazlardı. Yani mesela bir sahabe tabi'ine rivayet ettiğinde, bir tabi'in tabi'ine rivayet ettiğinde birbirlerine isnadı, sormazlardı. Ama ne zaman ki fitneler vâki' oldu, yani Hz. Osman'ın fitnesini kastediyor, o zaman dediler ki sem لَنَا رِجَالَكُمْ bize ricalinizi isimlendiriniz yani size bu hadisi kim rivayet etti, bu hadisi nereden getirdiniz, bunu bize ne yapınız isimlendiriniz. Demek ki Mustalahül Hadis ilminin veya Mustalahül Hadis ilminin kaidelerinin cüz'i olarak kullanılmaktan çıkıp külli olarak kullanılmaya başlaması ne zamana denk geliyor? Güvenin ortadan kalktığı döneme yani Osman Osman'ın hilafetinin son dönemine bu dönem geldiğinde zaten fitneler ondan sonra başlıyor. Ali radıyallahu an başa geçiyor. Ali radıyallahu ha karşı işte eee Muaviye radıyallahu an e, biat etmediği için onun arasında bir savaş çıkıyor. Ha, Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın katillerini talep ettiği için Zübeyr ve Talha e, karşı karşıya gelmek durumunda kalıyorlar ki sayık olan tarihe göre bunlar savaşmıyorlar. Birileri savaşı başlatıyor. Yani hem Hazreti Ayşe'nin hem Hazreti Ali'nin haberi olmadan birileri savaşı e, başlatmış oluyor ama bu dönemden sonra artık güven dönemi bittikten bittiğinden dolayı fitne dönemi başladığından dolayı artık insanlar bir cüz'i olarak, kısmi olarak değil külli olarak hadisleri kabul ve yönünden bir takım kaideler uygulanmaya başlıyor. Ama yine bu ilim müstakil bir ilim haline gelmiyor. Tabi muhaddisler biliyor. Yani hadis ilmiyle iştigal eden insanlar bu kaideleri biliyor. Bu kaideleri uyguluyor. Ama ne değildir? Ama bu kaideler müstakil bir ilim haline gelmemiştir. Bu Tabi'in e, ve etba'ut tabi'in döneminde de böyledir. Tabi'in ve etba'ut tabi'in ve onlardan sonraki dönemde de bu aynı şekilde böyle devam etti. Yani bu ilim erbabının yanında malumdu. Bir hadisin makbul ve ret edilmesi için bilinmesi gereken kaideleri biliyorlardı. Ama bunu ne yapmıyorlardı? Bu müstakil bir ilim haline gelmiş ve bir ders haline gelmiş değildi. Rivayet ilimleriyle iç içeydi. Rivayet ilimleriyle iç içeydi. Yani bir hoca talebelerine hadis rivayet ederken aynı zamanda hadisleri kabul ve red kaidelerini de onlara bu şekilde öğretmiş oluyordu. Yani hadis ilmiyle iç içeydi. Rivayeten hadis ilmiyle dirayeten hadis ilmi bu dönemde de neydi? Bu dönemde de iç içeydi. Yani biz bakıyoruz. Mesela örneğin İmam Malik ne diyor? Ben Medine'de Medine'de 70 tane insan biliyorum. Bunların her biri takvada işte vesaire çok önde olan insanlardan ama ben bunlardan hadis almadım diyor. Niye? Çünkü bunlar hadise ehil olan insanlar değillerdir. Veya zabıt yönünden ehil olan insanlar dedi yani takva yönünde, adalet yönünden bir problemleri yoktur ama bu anlamda nedir? Bu anlamda zabıt yönünden bir problemleri vardır. Bundan dolayı İmam Malik onlardan ne yapmamıştır? Hadis almamıştır ve İmam Malik, mesela İmam Şafii daha sonradan Risale kitabını yazdığı zaman Risale kitabını yazdığında Risale kitabının bir kısmı e, hadis ilimlerini de yani Mustalahul Hadis ile ilgili bilgileri de içeriyor. Mustalahul Hadis, bilgilerinin bir kısmını da içeriyor. İmam Şafii bunları nereden öğrendi? İmam Şafii bunları İmam Malik'ten öğrendi. Öyle değil mi? İmam Malik'in yanındaki o 10 yıllık ee, öğrencilik sürecinde bunları öğrendi. E şimdi İmam Malik şimdi İmam Malik bunları öğrettiği zaman mustalahül hadis ilmi bir müstakil ilim miydi değildi. İmam Malik ona ne dersi vermişti? Muvatta kitabının dersini vermişti. Demek ki rivayet ilimleri ile dirayet ilimleri o dönemde neydi? O dönemde iç içeydi. Henüz birbirlerinden ayrılmamış eeelardı. Tabii bu dönemde fırkalar iyice yayılmaya başlıyor. Hadis uydurmacılığı e gelişiyor. Hadis uydurmacılığı bu dönemde ne yapıyor? Hadis uydurmacılığı bu dönemde gelişiyor. Yani batıl fırkalar, bidat fırkaları kendi bidatlarını destekleyenler destekleyebilmek adına bazı hadisleri ne yapıyorlar? Uyduruyorlar. Mesela örneğin ne gibi? Hazreti Ali'nin faziletine dair e, hadislerin Rafiziler tarafından e, uydurulması gibi. Öyle mi? Veya e, Emevileri yücelten eee Beyti kötüleyen hadislerin <gülüyor> Emevi taraftarları tarafından uydurulması gibi bir mesele. Evet bu dönemde hadis ilmi ile ilgili bazı eserler verilmiştir. Bu dönemde mustalehul hadis ilmi ile alakalı bazı eserler verilmiştir. Ama bu eserlerin yani bu ikinci dönemin eserlerinin özelliği nedir? Bunlar bu fennin müstakil olarak bütün konularını kapsayan eserler değildir. Yani Mustalahül Hadis ilminin konularının bütününü kapsayan eserler değildir. Sadece bu fennin bazı konularını içeren kitaplardır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? İmam Mali'nin muvattasıdır. İmam Mali'nin muvattasının farklı farklı yerlerinde bu ilmin bazı kaide ve kurallarına İmam Malik işaret etmiştir. Mesela İmam Şafi el er Risale kitabında yani İmam Malik'in öğrencisi olan İmam Şafii el er Risale kitabında usul fıkha dairdir. Yani genel bilgileri usul fıkha dairdir. Ama işte haber ahad ondan sonra işte rivayetlerin kabulüyle ilgili bazı kurallarla dair bir bölümü bu kitabında ne yapmıştır? Bu kitabında yazmıştır. Bu kitap bir müstakil ıı e, hadis kitabı değildir. Ama Mustalahul Hadis'in bazı konularına değinmiş olan bir kitaptır. Yine mesela bu dönemde İmam Bukhari sahihinde, özellikle mesela ilim kitabında, sahihinin girişinde ilim kitabında e, bu fennin bazı kaidelerine bab isimleriyle işaret etmiştir. Ve altında o kaideleri destekleyen rivayetlere yer vermiştir mesela. Yine İmam Müslüm'ün e, sahihi, yani biz e, hatırlıyorsanız eğer e, içeriye girmeden önce Mesicide imam Müslüm'ün sahine ders olarak yapıyorduk ve bu derslerin içerisinde ilk mukaddimeyle başladık. Hani mukaddimeyi şöyle bir geriye dönün düşünün. Mesela bu İbn Sıddenin rivayetini görmüştük. Öyle değil mi? Kaniulayas eluna anil isnadi. Yine mesela İbn Abbas'ın bir rivayetini görmüştük orada. Hatırlıyorsanız. Hani insanların hali bozulunca güvenin de bozulduğuna dair İbn Abbas'ın gene bir rivayetini mesela okumuştuk. Şimdi İmam-ı Müslim bunları bize niye mukaddimesinde zikretmiş? Mustalahul hadis ilmi ile alakalı aslında bazı kaideleri ifade etmek için, öyle mi? Bakın, müstakil bir kitap yazmamıştır ama sayhinin girişinde hadislerin kabulü veret yönünden birtakım kaideleri sayhinin girişinde zikretmiştir. Mesela İmam Tirmizi, Hakeza e, Sünenin yani sonunda ne yapmıştır? E, ilel yani e, hadislerin illetleri ile alakalı bir bölüm e, telif etmiştir. Bunlar hepsi ve benzeri kitaplar var. Yani e, bunlar ve benzeri bir takım kitaplar var. Bu kitaplar nedir? Bu kitaplar e, hadis ilminden müstakil olmayan, mustalahül hadis ilminde müstakil olmayan rivayet ilimleriyle işçe mustalahül hadisin bazı kaydelerinin yazılmasıdır. Sonra üçüncü dönem geliyor. Sonra üçüncü dönem geliyor. Bu üçüncü dönemde nedir? 3. Hicri 3. asırdan sonra başlayan dönemdir. Hicri 3. asırdan sonra başlayan dönemdir. Bu dönemde hadis hani biz geçen şey yapın 3. dönemde rivayet ilimleri artık müstakilleşiyor dedik ya. Hakeza rivayet ilimleri müstakilleşirken mustalahul hadis ilmi de müstakilleşmeye başladı. Mustalahul hadis ilmi de müstakilleşmeye başladı. Ve bu dönemde ilk defa ilk defa mustalahul hadisle alakalı müstakil kitaplar yazıldı. Yani bir kitap mustalahul hadisin bütün konularını kapsayan ve tafsilata giden kitaplar yazıldı. Mesela bunlar e, o zaman aynı usul fıkıhta dediğimiz gibi burada da diyeceğiz. Yani e, sebebini ya da bitireyim inşallah öyle anlatayım sebebini. Bir İmam Remahurmuzi, Remahurmuzi el Muhaddisul Fasıl kitabını yazdı. Yani genel hemen hemen bütün muhaddislerin e, ittifak seviyesinde nakletmiş oldukları e, ilk bu konuda FEN'de müstakil yazılan kitap El-Ramahurmuzi'nin El-Muhaddithu'l-Fasil kitabıdır. Daha sonra İmam Hakim, yani bu müstederek kitabının sahibi olan İmam Hakim Ma'rifetu Ulûm-ül isimli kitabını yazdı. Bu hadiste biraz daha yani Ramahurmuzi'nin e, yazdıklarının daha genişletilmiş bir hali olarak yazdı. Daha sonra iki dönemde Hatibul Baghdadi geldi Hatibul Baghdadi normalde bu fennin birçok müstakil konusu hakkında müstakil risale yazdı. Yani mesela diyelim şimdi bu Musta'lahul hadis'in konuları nedir İşte mesela hadis ve hadis'in kısımları işte sahip diyelim ki Hasan geçce Hasan Tabiri sonradan kullanılmaya başladı iyice Hasan işte zayıf işte bunun bize geliş yolu itibariyle ayrılması mütevatir. Ahad öyle mi? işte ravi, ravinin halleri, ravinin adapları mesela tahammül, işte eda vesaire bunlarla alakalı müstakil kitaplar yazdı Hatibül Bağdadi. Bir de fenni tamamen kapsayan yani genel olarak bütün fennin meselelerini içine aldığı El Kifaye kitabını yazdı. Tabi bu süreç ta 7. asra kadar devam etti ta ki İbnü's Salah gelinceye kadar. Sonra İbnü's Salah e ee, hadis isimli kitabını yazdırdı talebelerine. Daha sonra bu kitabı şu anda Mukaddimatu İbn Salah diye meşhur zaten. Yani asıl kitabın ismi e, ulumul hadistir ama sonradan e, Mukaddimatu İbn Salah diye e, ün yaptı bu kitap. Bu kitapla beraber zaten önceki dönem tamamen kapandı. Yani çünkü e, musta e, şey e, İbn Salah bir dönüm noktası kabul ediliyor. ''Mustalahül hadis ilminde İbn Salah ve İbn Salah'ın kitabı dönüm noktası kabul ediliyor. O dönem önceki dönemin hepsini İbn Salah aldı, özetledi, birleştirdi, hepsinden faydalandı ve o kitap yeni bir e, kitap haline getirdi ve artık alimlerin üzerine yoğunlaşmış olduğu kitap İbn Salah'ın ne oldu? İbn Salah'ın kitabı oldu. Daha bu dönem işte devam etti. Ee, en son işte Hafız İbn Hacer e, geldi. Hafız ibn Hacer geldiği zaman, Hafız ibn Hacer de kendinden önceki bütün alimlerin o ilminden istifade ederek daha e, güzel bir kitap ortaya koydu e, ve bu süreç bu şekilde devam etti. Yani o zaman üçüncü dönem biraz uzun. Tabi o üçüncü dönemi de ne yapabiliriz? E, üçüncü dönemi de kısımlara ayırabiliriz normalde ama bu bizim burada yapmak istediğimiz gaye bunu inşallah sonraki de, seviyelerde yani her dönem, her dönemin kitapları, bu kitaplarla ilgili alimlerin söyledikleri ile alakalı daha tafsilatlı ileride inşallah yani ileriki seviyelerde konuşuruz. Bizim burada bilmemiz gereken şey şuydu, onu anlatmaya çalıştık. Üç kısma, genel itibariyle üç kısma ayırdık. Resulullah ve sahabenin dönemi, daha sonraki sahabeden sonra ta üçüncü asra kadar olan dönem ve üçüncü asırdan sonrasını ele aldık. Bunu da niye yaptık? Yani özellikle söylememiz gereken bir, yani bir ilmi tasavvur etmek sonra bir şey bir ilmin sürecini bilmek gelişme sürecini bilmek onu öğrenmeye onu öğrenmede katkı sağladığı için yani şu anda biz diyelim bu ilimle alakalı bir malumatımız var en azından nasıl başladı nasıl devam etti nasıl gelişti bir bu iki bu ilimle ilgili oluşturulan bazı şüphelerin asılsız olduğunu anlamak şimdi hani Dedik ya üçüncü asırdan sonra bir takım mustalahul hadis ilmiyle alakalı kitaplar yazıldı ya. Müstakil olarak. bazı İslam düşmanları Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın hadislerinin etrafında şüphe oluşturabilmek için şüphe oluşturabilmek için bakın diyorlar ta üçüncü asırdan sonra bu ilmin kaide ve kuralları netleşmiş. Peki bundan önceki dönemdeki o kadar rivayet yani onca rivayet, daha bu ilmin kaidesi yok, kuralı yok, hangisi makbul, hangisi merdud, biz bunu nereden bileceğiz ee, diyorlar mesela. Herkese bunu aynı dedik, hadis ilmi içinde yapıyorlar ya bu hadisler çok sonra yazıldı diyorlar mesela. Biz nereden bileceğiz o döneme kadar bu hadislerin yazılana kadar sağlam bir şekilde geldiğini mesela. Biz bunun cevabını vermiştik öyle mi? Bunun da cevabı nedir? Biz aynısını söyleyeceğiz. Mustalahul Hadis ilminin kaideleri ta sahabenin yanından vardı zaten öyle mi? Sadece bu var olan şeyler ne yapılmamıştı, yazıya dökülmemişti. Biz bu ehli zendike ne diyoruz? Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ta Hazreti Ebubekir Bekir döneminde yazılması Kur'an-ı Kerime bir halal getirmiş midir? Get diyecekler ki şimdi şeye geleceğiz. Ee Onların mantığına geleceğiz. Hemen bize cevap olarak ne diyecekler? Ama iyi de Kur'an-ı Kerim'i Allah kendi koruması altına almıştır. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve kendi koruması altına e, almıştır. İstersen beş asır sonra yazılsın. Peki şimdi bizim asıl sorumuza, bizim onlara soracağımız soru. Peki diyeceğiz Allah Kur'an-ı Kerim'i hiçbir aracı kullanmadan mı koruma altına almıştır? Yoksa bir takım insanların zihnini ve beynini kullanarak mı Allah Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır? mecbur ya diyecekler ki yok Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim zaten korunuyordu sonra pat diye birden kitap haline geldi. O zaman diyeceğiz biz sizinle hiç tartışmıyoruz. Çünkü sizin aklınız olmadığı için konuşmaya da teklife de ehil değilsiniz. Ya da diyecekler ki evet Allah azze ve celle sahabenin zihinlerinde bu Kur'an-ı Kerimi bize hafız etti. O zaman biz de deriz ki Allah aynı şekilde sünneti de bu insanların şeyinde bize hafız etti. Eğer siz bize deseniz ki sahabe Kur'an'ı korudu ama hadisi koruyamadı Diyeceğiz bu ne yani eğer böyle insanlarla nasıl Allah Kur'an-ı Kerim'i bize hefzetti Yok eğer sahabe demek bu kadar güvenilir insanlarsa bu ilmi de, bu ilmin kaidelerini de, bu ilmin kaidelerinin tatbikini de hefz eden, kendinden sonraki nesle ulaştıran insanlar ve o nesle güvenen insanlar kimdir? Sahabe topluluğudur. Ondan dolayı hadis de, hadisin kaideleri de vardı, bir melekeydi ama ne yapılmamıştı ama kitabete Dökülmemişti. Kitabete döküldüğü zaman da zaten birileri oturup kafasından bir şey çıkarmadılar. Bir önceki nesilden sözlü olarak öğrenmiş olduklarını veya önceki neslin kitaplarında ve rivayetlerin akabinde zikretmiş oldukları kaideleri bir araya topladılar. Sadece var olanı tertip ettiler. Öyle mi? Yeni bir şey çıkarmadılar. Sadece ne yaptılar? Sadece var olanı tertip ettiler. Evet. Şimdi <gülüyor> bizim kendi kitabımıza gelince yani bu kısa mukaddimeyi yaptıktan sonra e, bilerdes halinde bizim kendi kitabımıza gelince bizim kitabımızın ismi nedir? El-Beykuniyye. Öyle mi? Yani El-Beykuniyye kitabıdır. Şimdi bu kitap, niye bu kitaba Beykuniye denmiş? Çünkü bu kitabın sahibi olan Şeyh Ömer İbni Muhammed İbni Fetuh el-Beykuni el-Şami el-Şafi'i Yazar kendini Beykun denilen yere nispet ettiğinden dolayı kitabına da Beykuniye denmiş. Tamam Yani yazar kendini Beykuni olarak. Beykun'a nispet etmiş, kitapta da baykunah, yani Beykun'luya nispet edildiği için Beykuniyye denmiş. Şeyh Ömer İbni, Şeyh Muhammed İbni Fetuh, El-Beykuni, El-Şami, El-Şafi'i Şimdi Beykun bu müellifin hem ismiyle alakalı, hem nesebiyle alakalı, hem de tercümesiyle alakalı elimizde tam bir bilgi yok. Elimizde tam bir bilgi yok. Hatta muasır alimlerden Şeyh Abdülkerim el-Khudeyr yani kendisi Sovyet'te ikamet eden, yaşa bir hayli ilerlemiş olan, e, muasır muhaddislerden biri olan Şeyh Abdülkerim el-Khudeyr bu alimin elimizde bir tercümesinin olmadığını da söylüyor. Yani bu kimdir, nerede doğmuştur, nerede yaşamıştır, ne yapmıştır? E, bununla ilgili elimizde bir bilgi olmadığını söylüyor. Kimileri Beykon'un Azerbaycan'da bir bölge olduğunu söylüyorlar. Beyko'nun yani kendisi Şam'da Şamlıdır ya aslen Şamlıdır sonradan oraya göç etmiştir veyahut da e, nedir? Oralıdır sonradan şeye gelmiştir. Şama e, gelmiş olan biridir. E, elimizde tercümesi yok. Yani kimdir, nedir e, vesaire buna dair bir biyografi elimizde mevcut değil. Bundan dolayı tabii Şek Abdülkerim Hudeyr bunu bazı alimlerin geçmiş zamanda ihlastan dolayı isimleri şöhret bulmasın diye kendilerini gizlediklerini söylüyor. Yani bazıları vardır, Bunlar bazı alimler İslam tarihinde gelmiştir. Kitapları İslam alemin her tarafına yayılmıştır ama kendileriyle ilgili elimizde bir bilgi yoktur. Mesela bunlardan biri kimdir? İbn-i Acurrum'dur değil mi? Bizim kitabını okuduğumuz Ecrümiye'nin sahibi. Bütün İslam aleminde herkesin bildiği bir kitaptır Ecrümiye. Ama sahibiyle ilgili insanların elinde ne yoktur bir bilgi yoktur. Bunu da olabilir ki o dönemde alimlerin bazısı ihlastan dolayı isimlerini gizlemek isterlerdi bu sebepten dolayı. Beykuniye kitabı bir nazımdır ve nazımı gerçekten bu kitabı yazanın bu konuda çok ciddi ehil olduğunu gösterir. Çünkü lafızları, lafızlardaki kolaylığı işte beytlerin sonundaki kafiyeler, uyum gerçekten mükemmeldir. O mükemmelliğinden dolayı hem kısa hem öz hem hadis ilminin ana ve asli birçok, hepsini değil birçok meselesini barındırdığından dolayı neredeyse bu fende ehil olan, mütemekkin olan âlimlerin hemen hemen hepsi birinci seviye olarak talebelerine bu kitabı okutmuşlar. Yani biz bu menheci kimden öğrendik? Biz bu menheci yani Mustalahü'l-Hadis'te birinci seviyede Beykuniye ezbellettirilir ve Beykuniyenin şerhi yapılır. Ta ki talebe bu ilmin asli meselelerinin hakkında malumat sahibi olsun diye bu konuda özellikle muasır olup ciddi hadis ilminde mütemekkin olan alimlerin e, tedris metodundan öğrendik. Çünkü onlar bu şekilde e, yapıyorlar ve neredeyse diyorum yani belki hepsi bunu yapmıyordur ama birçoğunun e, bu, bu şeyle ilgili e, kitapla alakalı yazılı veya da sözlü bir şerhini bulursunuz mutlaka. Yani muasır hadisle, hadis ilmiyle iştigal eden alimlerin birçoğunun Beykuniye kitabına dair yazılı veya hutta sözlü mutlaka bir şerhini bulursunuz. Zaten yani kitabı ezberliyoruz şu anda. Birçok beyti de ezberlemiş olması lazım. Zaten fark etmişsinizdir. Allahu alem. Yani şey nazımdaki kolaylık ve akıcılığı fark etmişsinizdir. Evet. Evet, burada duralım inşallah ee, Allah'ın izniyle bir dahaki haftaya başladığımızda e, kitaba girmeden önce birkaç tane tanım zikredelim. Ondan sonra senetle, metinle alakalı hadis, sünnet, eser sonra kitabımıza Allah izin verirse başlayalım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ